Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nuran Yüce Su hakkındaki bu haftaki konumuz enerji projeleriyle gündeme gelen ama esasen bir tarım kenti olan Aydın Geçtiğimiz haftalarda incir üretimi yapan çiftçiler jeotermal enerji firmalarının firmalarından şikayet ediyorlardı Bunların saldığı buhar ve su nedeniyle incirin kalitesinin ve verimli düştüğünden bahsediyorlardı Bununla ilgili olarak bir takım haberler de çıktı. Hatta Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış da bir açıklama yapmıştı. Evet, evet. evet şimdi zaten size... her hafta yapıyoruz bu konuyla ilgili. Evet, Mahmut Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş öncelikle geldiniz. De hoş geldiniz. Böyle bir konuyu seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Hasan. Teşekkürler. Mahmut Bey, Akgün'de girişini yaptı. Geçtiğimiz haftalarda e, basına yansıdı. E, ama daha öncesinden de biliyoruz ki Ege bölgesi jiyatermal kaynaklar açısından zengin bir. Bölge ve jeotermal santrallerin kurulumu yeni değil. Daha önceki yıllara dayanıyor. O dönemlerde bu tarzda şikayetler yoktu. Ama son dönemde şikayetler artmaya başladı. Bunların nedenlerini konuşmak istiyoruz ki jeotermal de yenilebilir enerji statüsünde olan bir enerji ama ne kadar zarar Aha. veriyor, neden zarar verdiğini konuşmak istiyoruz asıl olarak. Oysa bir yandan da desteklediğimiz bir enerji. Türü. Evet şöyle giriş yapsak Ege bölgesinde ama Aydın özelinde ilk jeotermal santralin kurulduğu tarih nedir bilir misiniz? Tam net bilemiyorum ama bundan 10 yıl önce giriş burada kurdu. Yani Hı. firma olarak ondan sonra mantar gibi ürettiler. Yani biz de karşı değiliz muhakkak temiz enerji çünkü Hı. jeotermal enerji. Ama bu üretilen elektriği Üretirken kullandıkları enerjinin Atıklarını özellikle Uygun kullanırlarsa çevreyi kirletmeden Kullanırlarsa biz karşı değiliz evet. Ama bir de yani e, O kadar çok oldu ki inanın şu anda şu 9 tane santral var Dokuz tane az santral. Tane, En az Hı. 9 tane santral var Yeni yapılacak daha birçok Santralımız var Bu ne demektir biliyor musunuz Bu Hı. aydın olasının ve çökü olasının Sonu demektir Şimdi incir biliyorsunuz belli rutubetlerde e, havayı sever. Özellikle havanın nemi 45 civarında olursa, yüzde 45 civarında olursa incir sağlıklı yetişir. Bunun bir özelliği vardı daha hani Bakın Ege Denizi'nden buraya Meltem eser, Kuzey Doğu'dan da Poyraz eser. Bu iki rüzgar bizim incir üreticilerimiz için vazgeçilmez iki rüzgardır. Ama bu arada havanın bağım nemi çok önemlidir. Siz şimdi Germencik bölgesinde, şu anda 5 tane santral var. Daha bir 5 tane belki bugünlerde. Çünkü kuyular devamlı açılıyor. Hı hı. Siz havaya devamlı gaz salıyorsunuz. Bu gazın içerisinde hidrojen sülfür var. Bu gazın içerisinde radon var. Bu gazın içerisinde karbondioksit var. Bu gazın içerisinde rutubet var. Havanın bağıl nemini değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla incir kısa zamanda bozuluyor. Yani geçen yıl zaten burada incir olmadı. Özellikle hı hı. bu bölgede olmadı. Yani Germencik'te olmadı. Çünkü... Ee, İncir o nemin dışındaki nemlerde hemen kararır, bozulur, kalitesi bozulur. O nedenle e, ve dünyanın en kaliteli inciri, en büyük ihracat ürünlerimizden biri sarılık dediğimiz incirimiz de maalesef geçen yıl hiç olmadı. Bu yıl da beklentimiz odur ama inşallah Allah yanıltır, bizleri yanıltır, incirimiz güzel olur. Evet ben evet. E, geçtiğimiz hafta tatildeydim tam da sizin bahsettiğiniz bölgeden geçtim evet bir bir evet. ardına e, şeyleri görebiliyorsunuz santralleri evet. görebiliyorsunuz e, şimdi evet. sayıdaki artış bir neden olarak e, ifade ettiniz ama bir yandan da sizin e, daha önceki yaptığınız açıklamalardan da takip ettiğimiz üzere e, bu santrallerin cinslerinin de e, önemli olduğunu ifade etmişsin, etmiştiniz açık ve kapalı evet. e, santrallerde. Şimdi bakın şimdi bunların birkaç tane zararı var. Sadece e, kimyasal ve biyolojik değil bakın fiziksel zararları da var. Gürültü var. Her açılan kuyu vatandaşları rahatsız ediyor evlerinde uyuyamıyorlar. Psikolojik olarak bozuluyor. Çevre görüntüsü bozup siz geçerken görmüşsünüz santralları. Hoş bir görüntü müydü? Bunun yani... yanında havaya gaz salıyorsunuz siz hidrojen sütür o. Su buharı diyorlar e, Mahmut Bey ama su buharından başka şeyler de var içinde yani. Evet. tabi tabi sadece o değil ben daha diğerlerini saymıyorum bakın evet. sadece yani şu anda en fazla göze batan alanları söylüyorum ve size o hidrojen sülfürük asit olarak aşağı iniyor insanlar önüne asit Hı -hı. olarak ayıyor. dolayısıyla yani bunlar da zarar e şimdi bu santrallar gün geçtikçe artarsa siz buradaki insanların yaşamını nasıl etkileyeceğini düşünebiliyor musunuz evet yani, Peki. Ee, şimdi. bu bölgede değil sadece yukarıdan bu kentten gelin Ta germenciğin altına kadar, ortaklara kadar bu devam ediyor. Şu hmm. anda açılan kuyu sayısı da şu anda 20 tane kuyu açılıyor. Ve bunlar çevreye zarar veriyor. Bunlar doğrudan doğruya, akışkanları ben su demiyorum. Çünkü su demek çok yanlış bir terim. Akışkanları direkt Menderes'e boşaltıyorlar. Şu anda belki 6-7 tanesi devreye vaksasıyla direkt Menderes'e boşaltıyorlar. Siz Menderes'in halini düşünebiliyor musunuz? Bizim hmm. bir tek kaynağımız var, sulama kaynağımız. Mendere. Bütün o Menderes'ten sulama yapıyor. Ve siz bu Menderes'i kirletiyorsunuz. Şu anda Menderes'in suyu 4. veya 5. sınıf sulama suyu. Hı -hı. Derecesi 9. Bunun anlamı hem alkali hem tuzlu demektir. Bunun yanında içerisinde 4 ppm dediğimiz bor yüksek derecede. E, tuzluluk açısından korkunç derecede. Yani ben bunları size şimdi rakamsal olarak verirsem size sayısal karmaşa yeterim. Dolayısıyla Hı -hı. Menderes'i de direkt kirletiyoruz zaten. Evet. Bu sadece çevreyi hava kirletmek değil, hem yeral altı su sularını hem de içme sularını kirletiyoruz. Şu anda bakın Germencikün üstünde hemen Germencikün içme suyu kuyularına 100 metre ileride iki tane kuyu açılıyor. Siz oradan suyun, sızan suyun, e, içme suyuna bulaşını düşünün içerisinde bakın. Kanserojen etkisi yapan arseninden tutun ta cıvarına kadar her şey var. Her şey. Ve evet. şeyde aynı da şu anda kanser olan %42 Diğer iller oranlar yüksek derecede artıyor burada. Bu hmm. Menderes'in kıyısında. Yani evet. bunları söylerken biz üzülüyoruz. Arkadaşlar tabii bu sistemleri kurarken rejeksiyon yapmaları gerekiyor. Ama hmm. ne derece rejeksiyon yapıyor çünkü içeri girip denetleme şansımız yok. Ve kapalı sistem varı havaya değil de kapalı sistemle kullanılırlarsa hem çevreye, çevreye zarar vermemiş olurlar. Hem de elektrik üretmiş olurlar ki, bakın burada alternatif elektrik üretimi de var, rüzgar var, güneş var. Şu anda 40 derece sıcaklık. Bu hmm. güneşi kullanamazlar mı? İlla şey mi, geotermal mi kullanmaları lazım? Hmm. O nedenle yani bizi çok üzüyor. Biz bir sivil toplum, bir meslek insanı olarak, bir ziraatçı olarak, ben 40 yıllık ziraat mühendisiyim. Bu durumu görünce üzülüyorum efendim. Yani inanın çok üzülüyorum. Hmm. Çok doğru söylüyorsunuz Mahmut Bey ama biraz daha açıklık getirmek adına şunları söyleyelim mi? E, aslında e, jeotermal e, su yani e, yerin e, altlarında yer alan ısınmış. Onu, akışkan diyelim. E, akışkan diyelim peki. Evet. Su e, enerji amaçlı yukarıya çekilmesi ve tekrar re-enjeksiyon yapılması. Aynı be. miktarda e, re-enjeksiyon yapılması gerekirken e, sizin evet. tespitleriniz ve oradaki gözlemler sonrasında anlaşılan şu ki... E, çekilen miktarın tamamı e, geriye verilmiyor. Bir kız ya açık sistemse buhar e, yöntemiyle salınıyor ya da e, aslında firmanın daha az enerji kullanma e, için, için Hı -hı. daha fazla kar etmek için, çünkü geriye vermek için suyu bir enerjiye ihtiyaç duyacak, pompalamak enerjiden, için, evet pompalamak yani. için tasarruf etmek e, adına yaptığı yanlış bir uygulama. Evet, bu ben, bakın, ben o insanların o kazandıkları paralara bir şey demedim. Yani bunlar çevreye zarar verirken kendileri yaptı, kazandıkları paranın bakın yüzde on ikisini bunlara harcasalar onlar korkunç para kazanırlar. Yüzde on Bunlar evet. en yapmıyorlar. Bakın elimde videolar var. Çekilmiş videolarımız, slaytlarımız var. Hepsi var. Bunlar direkt Menderes'e boşaltıyor bazı yerlerde. Evet. Biz bunları Tözey Müdürlüğü'ne valiye, valilere ve değişik yerlere şikayet ettiğimiz zaman tabii ki sonuç alamıyoruz maalesef. Üzgünüm. Evet doğru diyorsunuz bir de jeotermal yasası ıı, için var, uğraşılıyormuş var, var değil mi var. bu 2008'den bu yana? Jeotermal yasası tamamen bu ıı, jeotermal enerji üretenlerin lehine arkasından evet. bir de yönetmeli çıkardılar jeotermal ile ilgili ee, hmm. valilik isterse çet raporu alın diyor veya ıı, valiye yetki veriyorlar çet raporu da istemiyorlar Çet hmm. raporunu da kendilerine göre ayarlıyorlar. Sorun olmuyor yani burada ben bazı şeyleri söylemek istemiyorum inanın çok üzülüyorum bakın gerçekten bir vatandaş olarak yani gerek çed olarak... raporu gerekmiyor yani, mu bazı durumlarda bu buna valilik mi karar veriyor Mahmut Bey? Çed raporu verip verilmemesine valilik karar veriyor. Bu da ilginç yani Hı. normalde hepsinin çed raporunun olması lazım çünkü olması lazım evet. bir yönetmeni değiştirdiler son bir iki gün içerisinde onu okuyamadım daha henüz evet. o çed raporu hepsinde kesinlikle isteniyor ama. Kim ne kadar çet rapor alıyor. Bunlar da çok enteresan. Yani bunlar burada konuşmayacak şeyler değil ama çet rapor almak için kahveye vatandaşları topluyorlar. Evet. Vatandaşların gönlünü almak için orada bir takım şeyler yapıyorlar. Sonra orada imza alıp gidiyorlar. Bu da çet rapor oluyor. Hı -hı. Evet. Halkı bilgilendirme toplantısını bu tarzda evet, normal evet, evet, evet, Peki evet. aslında bütün bu yenilebilir enerji dediğimiz işte güneş. Rüzgar, jeotermal de e, bu işte chat istenmemesi ya da evet. e, stratejik chat e, istenmemesi e, tamamen maliyet... Gözetilerek bu projelere bakılması bu tür sorunları yaratıyor. Yani rüzgarda da aynı problemi yaşıyoruz. Biz aynen, güneş ve aynen, rüzgar de. bize yeter diyen bir <gülüyor> kampanyanın üyesiyiz. Ama e, öyle bir rüzgar ve güneş e, furyası estiriliyor ki e, yeterli değil. Bunu asla söylemiyorum. Ama öyle yerlere o kadar e, dikkatsizce yapılıyor ki tamamen e, en fazlana Hı. kadar kar ederiz mantığıyla yapıldığı için. A aynen, sonuçları. Aynen. Atenim, bakın Türkiye ortasına rüzgar enerjisi diktiler. Biz Hı. karşı çıktık. iki yıl işletmedi orayı. O koca ovanın ortasına rüzgar enerjisi dikilir mi? Türkiye'de sayılı ovalardan bir tanesidir çöken. Yukarıda Hı. dağlarda Tarım arazisi. rüzgar var. Türkiye'nin en fazla rüzgar Hı. alan bölgesidir çöken. Yani niye siz bunları yapmıyorsunuz dağlarda, bayırlarda da? Gelip Hı. tam çöküyor ovasının ortasına yapıyorsunuz. Veya götürüp bu jeotermal enerjiyi... Tarım birinci sınıf tarım alanları bunlar birinci sınıf öyle labdar bir şey değil tam birinci sınıf hem incir bahçesi hem zeytin bahçesi hem pamuk tarlaları siz bunları yok ediyorsunuz yarın ondan sonra ithal ediyorsunuz Pamurda inciri de zeytinide açtığınızı evet. dışarı atıyorsunuz sonra döneceğiz gelecek yakında sonra döneceğiz onlar eskiden. Tarım ürünleri ithal ediyor, ihraç ediyorlar da ithal duruma düştüler şimdi. Açlar. Yarın aynı durum bizim başımıza gelecek. Ben bunu açık gerekliyle söylüyorum. Evet, evet, doğru diyorsunuz tabi. Yani şimdi tarımla enerjiyi şey yapmak, hani karşı karşıya getirmek gerçekten bizim ülkemizde son zamanlarda çok sıkça karşılaşılan bir durum. Şimdi tarımdan kastımız tabii yani çoğu geçimlik tarım da oluyor bunun insanların evet. hem tarım arazileri kullanılmaz hale geliyor hem su varlıkları tükeniyor kirletiliyor Aynen. falan Aynen. bu şekilde çok büyük yıkımlar oluyor. O. Ve enerji için yani feda edilmiş oluyor yaşam hakkımız evet. diyelim hem su hakkımız hem. Peki bana hem... Evet. açıklama şansınız var mı lütfen? Nasıl? Tarım Bakanı kışın kamu komu yayınlıyor. Evet. Kamu spotunda tarım alanlarına tıpkı gibi binalar çıkıyor biz bunları engelleyeceğiz. Tarım alanlarını koruyacağız diyor. Evet. Peki tarım alanlarını koruyacak Tarım Bakanı neden bunları engellemiyor? Direkt bunlara izin veriyorlar. Neden? Çevre çevre Şehircilik Bakanlığı, bizim Tarım İl Müdürlüğü Tarım Bakanlığı veriyor. Derneçinden o zaman tarım bölgelerini, tarım topraklarını koruyacaklarsa. Evet tabii. Bunlar tabii. Öyle üçüncü sınıf, dördüncü sınıf tarım toprağı değil ki. Geçerken görmüşsünüzdür dümdüz arazi. Evet evet. Birinci sınıf tarih olanları buralar. Evet. Ya da evet. işte jeotermale izin veriyorsa bunun standartlarını ağırlaştırması evet. ne buhar salmasına evet. ne de akışkanın diyelim evet. e, mendres Nehri'ne bırakılmasına izin vermemesi gerekiyor. Çektiğin miktarın evet. evet. tamamını maliyetine katlanıp. E, hmm. aldığın yere koyuyor olman gerekiyor. Bu aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemli. Evet, Yeraltı evet, e, evet. kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da önemli. Ama bu tamamen işte e, daha fazla hani kâr evet. etmek için yapılan Malibu. yöntemler. Evet sayıca da. Dışında, hmm. Amerika'da vesaire yerde bu tür enerji üreten firmalar onlar da aynı yanlışı yaptılar. Daha sonra baktılar ki aşağıdaki kaynak tükendi. Evet. Bu sefer denizden su basmaya başladılar. Şimdi aynı şeyler bunların başına da gelecek. Kaynağı tüketecekler. Aşağıda elektrik üretecek kaynak bulamayacaklar. Dolayısıyla bunların sıkıntısı başlıyor. Belki daha zamanından önce burayı terk edip gidecekler. Gittikler. Doğru yani. Da hmm. Bütün kislikleri burada kalacak. Doğru. Bunlardan şimdi... Zaten şöyle oluyor Mahmut Bey yani Oradaki varlıkları kullanıyorlar Su toprak artık neyse maden Ondan sonra bir enkazla Halkı baş başa bırakıp evet. gidiyorlar evet. evet bu konu bitmez ama bizim Gündemimiz daha biraz daha kalabalık Bu hafta evet. O nedenle biz Doğru. size çok teşekkür ediyoruz Bu konuda evet. takipçisi evet. olacağız Bu hassasiyetinizi kaybetmeyin ve devam edin Elbette hepimizin Hepimizin meselesi yani Bu tür konulara hassas olmaya çağırıyorum Çok teşekkür evet, ediyorum Çok araya. teşekkürler Mahmut Bey Haberleriniz Birleşmek üzere diyelim o zaman. Umarım inşallah sen. Evet şimdi Paco de Lucia ile bir ara verelim. Entre dos aguas. Hmm. Hakkında bu haftaki konumuz e, enerji projeleriyle gündeme gelen ama esasen bir tarım kenti olan Aydın'dı. Burada incir üretimi yapan çiftçiler jeotermal enerji firmalarının kontrolsüz olarak e, çıkan buharlarından, Faaliyet faaliyetlerinden e, şikayetçiydiler. Onunla da ilgili konuğumuz vardı Mahmut Nedim Barış onunla görüştük e, ilk bölümde. Ayet evet, devamında evet. yine yeraltı e, su varlıklarından devam edelim isteriz. Hı -hı. E, ama bu sefer tatlı su varlıklarına dönüyoruz. NASA'nın uydu görüntülerine göre e, geçtiğimiz haftalarda bir haber çıkmıştı. Tüm dünyadaki büyük yeraltı akiferleri yani yeraltı su tabakasında endişe verici e, ve sürdürüle, sürdürülmesi imkansız oranlarda tükendiğini e, Hı -hı. E, ifade ediyordu bu görüntüler. Ee, dünyanın en büyük yeraltı su havzalarının üçte biri e, insani tüketime bağlı olarak hızla tükendiğini ifade ediyor. Aynı zamanda iklim değişikliği e, nedeniyle bu e, yeraltı su varlıkları kendilerini yenileme, yenileme kapasitesinden de yoksun kalmış durumda. E, ve... Bu e, kaynaklardan su ihtiyacını sağlayan insan nüfusu ne kadar diye baktığımızda hmm. dünya nüfusunun yüzde otuz beşini oluşturuyor. İşte biri yani. Evet yani hmm. iki milyarı aşan insan bu su varlıklarına bağımlı yaşar halde. Evet, NASA'nın bu raporunda e, havzalarda ne kadar su kaldığını gösteren yeterli doğru bilgi yok da deniliyor. Bu da çok endişe verici bir şey. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı yaratı suyunun ne zaman biteceğini bilmiyor. Ve bilmeden hızla tüketiyor. Bu o anlama geliyor. Ee, dünyanın en kuru bölgeleri en aşırı yüklenmiş akiferleri bünyelerinde barındırıyor. Bunlardan örnekler verilmiş. Arap akifer sistemi, Hindistan ve Pakistan'ın kuzey batısındaki İndus havzası. Ee, Afrika'nın kuzeyindeki Murzuk Dija, Dijado havzası. Dünyadaki en böyle e, stres altında olan üç akiferden bahsediyor. Ee, örneğin başka bir örnekte işte ABD'de, Kaliforniya'da, Türkiye'den bir örnek olarak da Konya'yı söyleyebiliriz. Yani kuraklıkla birlikte yaratı sulara çok daha fazla bağımlı olduğumuz e, su varlıkları haline geldi. Evet, yani kapasitelerinden daha fazlasını kullandığımıza evet. ilişkin çok ciddi veriler barındıran bir rapor bu. Ee, yine rapordan aktaracak olursak dünyadaki en büyük 37 aküferin 21'inde akiferlere gelen sudan çok daha fazlası kullanılır durumda. Evet deniliyor. E, ama bu akiferlerin dolması çok uzun yıllar e, hmm. içerisinde gerçekleşiyor. Özellikle iklim değişikliği burada önemli bir faktör. Çünkü e, kar yoksa e, yeraltı sularının hmm. evet yağış yoksa özellikle kar yoksa bu yeraltı sularını besleyen kaynaklar kurumuş demektir ve evet. iklim değişikliği nedeniyle de bunların olmadığını artık biliyoruz. Bu evet. açıdan da tehlikeli olanları. Bir kez daha çalıyor. Evet. Yine dünyanın bir başka köşesinden Kolombiya'daki susuzluktan bahsedelim. Kolombiya'nın Ranchera e, nehri 10 yıllardır süren bir aşırı kullanım etkisiyle artık e, kurumuş halde. Kolombiya'nın en yoksul ve unutulmuş bölgelerinden birisi burada bulunuyor. Guahira. Guahira kentinde kamu kaynakları üzerinde pek çok yolsuzluk yapılıyor e, ve 3 yıl süren yoğun bir kuraklığın ardından nehir artık iyice kurumuş. Hem insanlar kullanıyor hem kuraklık. Bu nedenle de insanlar içecek su bulabilmek için çok çetin bir mücadele veriyorlar. Burada bir de kömür madeni var. Maden dünyadaki en büyük açık hava kömür madenlerinden birisi olarak geçiyor. Bu kömür madeni 3 yıldır kuraklığın vurduğu nüfusun o ihtiyaç duyduğu suyu alıyor. Yani içme suyu varken içmeye su bulamayan insanların olduğu bir yerde bir kömür madeninde su e, kömür üretimi için kullanılıyor evet, e, programın başında da aslında bir enerji e, cinsinden bahsettik aslında çok da hani e, tercih edilebilecek nitelikte evet. bir enerji, enerji diğerlerine edeceğiz. göre evet kömür nükleer ee, ...en e, kirletici enerji birimleri hem Hı -hı. iklim değişikliği açısından hem de su varlıklarının tükenmesi ve kirlenmesi açısından çok problemli alanlar. Ama Hı -hı. E, jeotermalde bile yanlış uygulamalar ya da kriterlere Hı -hı. uygun davranmamak, maliyeti aşağıya çekmek için... E, yapılmaması gerekenleri yapan yapmaları sonrasında ona karşı bir de tepki oluşabiliyor çünkü zararlar oluşmaya başlıyor ee, ki işte bu Kolombiya'daki örnekte bunun çok açık göstergesi insanlar yani suyu e, enerji için mi kullanacağız yoksa insanların yaşam e, yaşamaları için ya da besin üretmek için mi kullanacağız çok ciddi bir e, sorun ve buna insanlığın e, net bir yanıt vermesi gerekiyor Bizim evet. programın başında her seferinde diye hmm. e, şeyimiz bu e, sloganımız bu. Evet. Kar için değil, insan için, yaşam için su diyoruz. Evet. Tam da bu anda Enerji için biraz. de değil, insan için, insani evet. kullanım için su diyelim. Ve programımızı burada bitirelim o zaman. Süremiz bitmiş. Evet, e, bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı.